Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Şemhas bin Osman radıyallahu anh. Kureyş'in en itibarlı kollarından Beni Mahzum'a mensup olan Şemmas bin Osman radıyallahu an hicretten 31 yıl önce Mekke'de dünyaya geldi. Babası Beni Mahzum kolunun ileri gelenlerinden Osman bin Şerit, annesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlığıyla bilinen Şeybe ve Utbe bin Rebi'an'ın kız kardeşleri Safiye'ydi. Rivayet olunduğuna göre cahiliye döneminde güneşte yanarak nefsini terbiye eden Şemmas adında yakışıklı bir rahip Mekke'ye gelmişti. Utbe bin Rebi'a yeğeni Osman'ın ondan daha yakışıklı olduğunu söylemiş ve o günden sonra Osman Mekke'de bu lakaplanılmıştı. Her ne kadar Şemmas lakabının dayısı Utbe bin Rebi'a tarafından Şemmas bin Osman'a verildiği rivayeti nakledilse de İbn-i Böyle bir olay nakletmeden yüzünün parlaklığından dolayı ona bu lakabın verildiğini belirtmiştir. Şemmas bin Osman radıyallahu an İslam'ın ilk yıllarında hanımı Ümmü Habib bin Said bin Yerbu ile Mekke'de Müslüman oldu. Müşriklerden işkence gördüğü için ikinci Habeşistan hicretinde o da göç etmek zorunda kaldı müşriklerin topluca Müslümanlığı kabul ettiklerine dair asılsız bir haber üzerine Mekke'ye döndü ve kısa bir süre sonra Medine'ye tekrar hicret etti. Medine'de Ensar'dan Mübeşşir bin Abdülmünzir'in evine yerleşti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Hanzala bin Ebu Amir ile kardeş ilan etti. Bedir ve Uhud kazvelerine katılan Şemmas, Uhud'da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanından hiç ayrılmadı ve onun müşriklerin saldırılarına karşı vücudunu siper ederek korudu. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün ne yana baksa şemması gördüğünü ve onun kendisini kalkan gibi koruduğunu söylemiştir. Uhud savaşının en yoğun esnasında Şemmas, Übey bin Halef ile çarpışırken ağır yaralandı. Medine'ye amcasının kızı ve Allah Resulü'nün eşi Ümmü Selemi'nin evine götürülerek tedavi edilmeye çalışıldı. Fakat ertesi gün şehadet şerbetini içerek rahmeti Rahman'a kavuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin talimatıyla Uhud'a götürüldü.